Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bok tutabiliyordum Hızı da Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Kolay kolay basaltamadın der, der, der, get, the defer, the Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikte Barınamıyoruz hareketini konuşacağız metropolitikada. Bu hareket İstanbul Kadıköy'de başlayıp ikinci günden itibaren Ankara, İzmir ve İzmit'e yayıldı. Bugün aramızda Kocaeli'den, İzmit'ten katılan İbrahim Keskin olacak ve hareketi oradan bize e, anlatacak. Hoş geldin e, İbrahim. Hoş geldin İbrahim. E, me, merhaba, hoş buldum. İbrahim e, Keskin, Kocaeli Üniversitesi e, gazetecilik bölümünde okuyor. E, öğrenci ve barınamıyoruz hareketinin bir parçası. E, Kocaeli'nde nasıl başladı hareket İbrahim ve senin deneyimin nasıl oldu? Bize anlatır mısın? E, merhaba, öncelikle yani ben... Kocaeli Üniversitesi dersleri başlamadan önce, birinci sınıf öğrencisiyim bu arada. Dersleri başlamadan iki hafta önce kolej Kocaeli'ne gelgitlerim başladı. Yani ev arama telaşı, yurt çıkma telaşı gibi şeyler. Ee, yani ben e, yaklaşık iki hafta boyunca burada ev aradım. Fakat yani bir öğrencinin hatta dört kişilik bir e, ev içerisinde, dört kişilik bir e, öğrenci grubunun çıkabileceği bir e, ev bulamadım yani o miktarda bir para e, toplayamıyorduk hiçbirimiz yani ev para şey kira ücretleri e, 2000 2000'den yani en düşüğü 1500'dü ve hani 2 artı 1 Evlerden bahsediyorum, 1500 TL'lik evler. Bu 3 artı 1'e çıktığında 2500, 3000'e kadar yükselebiliyordu. 4500 hatta yurtlardan, özel yurtlardan biraz bahsedeyim. Kocaeli'nde en ucuz özel yurt, 750 TL bu da bir cemaate bağlı bir yurt. Ve hani bu cemaat, sen diyor 7'de yurda gireceksin diyor, akşam 7'de sabah da çıkıp okuluna gideceksin diyor. Ve ben akşamcıyım yani, akşam öğrencisiyim benim okuldan dönüşüm gece 11-12'i buluyor yani cemaat yurtları daha uygun oluyor bu konuda ama yani hiçbir şekilde tercih edilmez önceki cemaat meselelerinden de yola çıkarak o yurtları tercih ettiğimiz noktada suçlu biz bulunabiliriz yani sadece uygun ücretlerle yurt bulmak isteyen öğrenciler suçlu bulunabilir iki haftanın sonunda hani okul başladı ve hani hala bir ev bulmuş değildik. İstanbul'da böyle bir hareket gördük, hareketlilik gördük ve hani gerçekten de bizim taleplerimiz de karşılıyordu. İstanbul'daki arkadaşların talepleri şöyleydi hani apart ve kiralarda denetlenme ve ücretlerin düşürülmesi yurt kapasitelerinin arttırılması burs imkanlarının arttırılması ve miktarının arttırılmasıydı. Gerçekten hani bizde Bunu tartışıyorduk. Bunu düşünüyorduk. Böyle bir talep, böyle bir talep topluluğu hani sunsak bu kabul edilir mi diye ve hani şeyi fark ettik bir süre sonra bütün öğrencilerin, gerçekten de bütün öğrencilerin hatta bu öğrenci meselesini de aşan bütün yurttaşların sorunuydu. Barınma sorunu ve beslenme sorunu, geçim sorunu yakın zamanda bütün yurttaşların sorunu olmuştu. Biz Kocaeli'nde İstanbul'daki arkadaşlar başladıktan bir gün sonra başladı. Kocaeli İzmir, Cumhuriyet Parkı'nda başladık bu mesele. İlk gün yani çevre arkadaşlardan, çevre ailelerden yardımlar destekler geldi. İl belediye başkanları, ilçe belediye başkanları geldi. Bizimle görüşmek istediler. Ve hani bize yurt teklif ettiler, ev teklif ettiler. Fakat hani biz artık o meseleyi aşmıştık. Çünkü bu sorunun gerçekten de sekiz milyon öğrenci, on milyon öğrenci artı e, binlerce, yüz binlerce aileyi artık e, kapsadığını biliyorduk. E, biz dedik hani bize kullan, yani sunduğunuz teklifleri kabul ederiz dedik fakat e, bu teklifler sadece bizi kapsıyor. Biz bu tekliflerin üzerine taleplerimizi e, dillendirmeye ve hani parklarda, kampüslerde barınmaya devam edeceğimizi e, e, ilettik arkadaşlara. Hani Bu üçüncü, üçüncü günden sonra artık polis baskısı artmaya başladı ee, ve hani e, polis baskısı e, artık bizi kendimizi güvenli yani hissetmeyeceğimiz noktaya kadar geldi. Yani parklarda oturduğumuz noktada her tarafta polis ve sürekli bir e, telsiz sesi bizi korkutuyordu. E, dördüncü gün artık polisler müdahale etmeye başladı, gitmemizi söyledi. Gittik ama nereye gideceğimizi bilmeden gittik aslında. Yani başka bir parka geçtik. Ee, videolarda hangi parkta olduğumuzu söylemedik. Çünkü söylediğimiz noktada tekrar polis e, gelmesinden korktuk ki söylediğimiz noktada da geliyordu. Siviller saatlerce bizim peşimizi bırakmadılar. Hani biz İzmit'te saatlerce yürüdüğümüzü biliyorum ben. Yani hiç durmadan yürüdüğümüzü biliyorum ve hani e, gecenin bir vaktiydi. Gece birdi ve biz sokakta yürüyorduk. Korkuyorduk. Durmaya korkuyorduk aslında. Hani bize güvende hissettirecek insanlar aslında bizi korkutuyordu, bizi yıldırıyordu. Ama e, biz e, en son e, İstanbul'la e, da aldığımız toplantı sonucu bir e, yazı paylaştık. Bu yazıda da belirttik hani biz bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bu bir artık sindirilmiş halkın bir hareket alanıdır dedik. Artık bu halk harekete geçti dedik. Barınamayanlar hareket ediyor ve durmayacak dedik. Bu meseleleri yurtlara, kampüslere, kampüs önlerine, e, belediye binaları önlerine her yere taşıyacağız. Biz artık hem üniversitelerdeyiz hem sokaklardayız dedik. E, bunun üzerine hani e, mevcut e, hükümete, mevcut e, düzeni kontrol eden kişilere bir ay mühlet verdik. Bu bir ay mühlet içinde biz bu meseleleri, bu mücadeleye devam edeceğiz bir ay sonunda. Çok farklı şeylerle karşılaşacaklarını ilettik onlara ve e, bu noktada hani şu an e, Kocaeli'nde dün akşam biz çıkamadık çünkü gerçekten buradaki İlemniyet emniyet müdürüyle birlikte bütün e, polis ekipleri e, bizi bastırmaya, bizi yıldırmaya çalışıyor. Mesela sadece banklar olmuş, devletler devlet meselesi olmuş banklar. Hani Sanırım e, toplantılarda artık bankları ve parkları tartışıyorlar. Yani sorun ne diye ilettiğimizde e, İl müdürüne Müdürü'ne parklarda parklarda ve banklarda oturamasınız oldu bize. Hani bunun hiçbir hukuki gerekçesi yok. En son Yahya Kemal e, mahallesinde bir parktaydık ve hani ani bir e, saldırıyla telefonlarımız ve kimliklerimiz toplandı. Hemen gözaltı prosedürü uygulandı. Ne bir avukata haber verebildik ne de başka bir Ee, arkadaşımıza haber verebildik. Görüntü de aldırmadılar bize. Bağırdılar, çağırdılar. Yanımızda bir öğretmen vardı. Onu emekliliğiyle tehdit ettiler. Bu öğrencilerle dayanışamazsın dediler. Bu öğrencilere yardım edemezsin dediler. Ee, biz e, yani öğretmeni gitmeye zorladılar. Orada yalnız bir başımıza kaldık barınamayanlar olarak. Ve ardından bu e Şey, bizi parktan attılar, gözaltı prosedürünü uyguladıktan sonra telefonlarımızı geri verip, kimliklerimizi geri verip parka girmemize engellediler ve pesimize sivil polis taktılar. Ve yine e, İzmit'ten kilometrelerce uzak bir yerden İzmit merkeze ye yürümek zorunda kaldık. Hiçbir ulaşım imkanımız yoktu, gidecek hiçbir yerimiz yoktu. Ve taksiye verilecek de paramız yoktu. Ulaşım aracı da olmadığı için İzmit merkezde bize bizimle iletişime geçen Arkadaşlarla iletişime geçtik. Onların evinde barındık o gün ve hani dün de çıkamadık aslında çekincelerimizden. Bu meseleyi kampüslere de taşıyacağımızı belirtmiştik ve bu meselenin peşini bırakmayacağımızı tekrar buradan belirtiyorum. Teşekkürler. İbrahim, şimdi şey de enteresan, İstanbul... Ankara, İzmir'den hemen sonra, yani üç büyük şehirden sonra, ikinci günden itibaren Kocaeli'nde de bu hareketin hemen başlamış olması. Bu bize aslında Kocaeli ile ilgili de çok önemli şeyler söylüyor. Yani bu hareketle ilgili daha genelde konuşuyoruz ama Kocaeli özelinde de bize bazı bilgiler veriyor aslında. Nasıl bir öğrenci kenti haline gelmiş olduğunu da anlatıyor Kocaeli'nin. E, ve İstanbul'a yakınlığıyla alakalı da bir sürü şey şey söylüyor. E, Kocaeli'den biraz bahsedebilir misin bize? Neden Tabii. hemen yani bu üç e, ilden sonra Kocaeli'de de hemen bu hareket başladı? Bir, bir anlamak açısından çok önemli bence. Yani şimdi e, şey aslında anlayabilirdik. Yani gözle görünce insan çok çabuk anlıyor. Hani öğrenciler buraya gelmeden önce Burası çok cansız bir kentti. Ben iki hafta önce buraya geldiğimi söylemiştim. Burası hani dışarıda böyle tek dük insanları görürdük, ne bileyim böyle hareketlilik yoktu falan ama okullar başlamaya yakın artık burası hem canlandı, hem yani sokaklar dolmaya, kafeler dolmaya, parklar dolmaya, hani e sesler yükselmeye başladı. Aslında Kocaeli e yakın dönemde bir öğrenci kent haline geldi. Burada şu an 81 bin üzerinde öğrencinin nüfusu var ve KYK yurtları bunun çok yani Kocaeli içerisinde bunun çok az miktarını karşılıyor. Yani onda birini belki karşılıyor. Ve hani Kocaeli içerisinde diğer illerden farklı olarak buradaki belediyeler hani diğer illerde bu çok karşılanmamış bir şey. Buradaki belediyeler hemen hani bizi bir şey hedef haline getirdi ve Kocaeli'nde barınma sorunu yoktur dedi. Polisler bu nedenle bize saldırmaya başladı. Valinin yaptığı açıklamanın ve e, AKP Gençlik Kolları e, Başkanı'nın yaptığı açıklamanın ardından böyle bir sorun olmadığını söylediler. Fakat gelen belediye çalışanları gelen il ilçe, em, il, ilçe e, CHP Başkanları İYİ Parti Başkanları böyle bir sorunun olduğunu ve bu sorunla ilgili çalışmalığa başlatacağını söyledi. Yani bu çelişkiyi de buradan belirtmek istiyorum. Hani belediyenin asıl başkanı böyle bir sorun olduğunu söylüyor fakat e, valinin yaptığı açıklama bunun tam tersi yönünde oluyor. Yani burada gençlik aslında e, bizimle şu an iletişime geçen çok fazla insan var sayısını kesinlikle e, hesaplayamıyoruz. Her geçen gün artıyor ve şu an bizim kısa süredir hani e, barındığımız e, bir ev var ve o evde hani bizimle iletişime geçen arkadaşlar da geliyor. Şu an o evde beş kişiyiz ve muhtemelen yarın 6 kişi olacağız. Artmaya da devam ediyor ve hani biz bu arkadaşlarla birlikte aynı yerde kalırız. Problem değil. Bu sorun çözülene kadar e, bu e, öğrenciler birbirleriyle dayanışacak e, ve bu e, şey meselein özneleri e, aslında gençler olarak kalacak. Fakat bu mesele e, diğer bütün yurttaşlarında e, sorunu olduğunu e, anladık zamanla. Aslında çok güzel anlattın İbrahim. Yani çok güzel özetledim. Kocaeli, özellikle Kocaeli yapısını, nasıl öğrenci kenti olarak nasıl öğrene çıktığını, hani mekan ve yurt yetersizliğini, aslında sonra belki bunları da konuşuruz, hani bursların belki yetersizliğini. Ama sanırım Kocaeli'nde ilginç olan şöyle bir şey de var. Aslında Kocaeli'nde mesela Kocaeli Üniversitesi var, Sabancı Üniversitesi var, diğer başka gene meslek, mesela örgü şeyleri yüksek okulları var sanırım kavram yüksek okulu da orada. O yüzden hem öğrenci kenti ama aynı zamanda müthiş bir sanayi kenti. Müthiş bir endüstrileşme orada. Mesela Sabancı Üniversitesi'nin tam karşısında organize sanayi bölgesi var ve inanılmaz orada hani bir iş göçü işçilerin çocuklarının özellikle oralarda yine barınma problemi ya da ailelerin barınma problemi var. O yüzden projeni gerçekten hem geliş Yaraşan öğrenci kenti, yaraşan öğrenci e, yeri olarak hem de aslında e, sanayileşmenin, e, İstanbul belki de biraz çeperine atılan e, sanayinin e, ve iş gücünün de en yüksek görüldüğü yerlerden biri. Aslında barınamamak ya da barınamak problemi e, orada çok katman ilerliyor bu yüzden. Burada aslında dediğiniz gibi buradaki e, kültür farkını e, çok çabuk da anlayabiliyor insan buraya geldiğinde. Yani her mahallesinde e, farklı bir kesim oturuyor buranın. Yani e, işçi genellikle zaten burası işçi ve öğrenci yoğunluğu üzerine bir kent ve hani yüksek ve deniz gören manzaralı yerlerde de daha böyle e, maddi konuda maddi koşullar konusunda hani rahat insanların oturduğu yerler var. E, Kocaeli gerçekten de hani öğrenci kenti konumunda şu an ve Ee, gelen öğrenciler, e, şey e, genellikle hani devlet üniversitesi de olduğu için çoğunlukla işçi ailelerinin çocukları oluyor ve barınma e, problemi burada hani kendine daha çok belli ediyor. O bahsettiğin daha lüks e, evlerin olduğu yerleri de biraz biliyorum ben. Ee, çok ciddi bir aslında e, gayrimenkul inşaatı fırçası da olmuş, değil mi? Yani çok fazlasıyla site var, fazlasıyla ev yapılmış aslında çok ev var ama e, bu bu evler. E, ...daha yüksek gelirli kimseler için sanki yapılmış diyorum Ve bu buralardan son 3-4 senede anormal fiyat artışları oldu. Büyük rantlar e, kazanıldı gibi hissediyorum. Yani 900 lira olan kira bugün 2500-3000 liraya çıktı. Değerler çok yükseldi. Artık kredi alma imkanları e, çok zorlaştı. Hani orta gelirli bir aile için. Öyle değil mi? Yani kesinlikle şöyle. hani Bu e, zaten... Türkiye'de bir gelenek haline gelmiş. Yani bir doğal oyu, bir afet ardından orada bir yapı şey yoğunluğu oluşuyor ve oluşan yapı yoğunluğu hani kesinlikle orada oturan sınıfın şey maddi durumuna göre değil, hani bu maddi durumun 10 katı, 20 katı yüksekliğinde satılmaya başlıyor. Bunu zaten. E, yangın olaylarında da gördük. Buradaki depremin ardından burada aşırı bir e, yapı e, meselesi ortaya çıktı. Hızda e, yapılaşma e, devreye girdi ve hani bu mevcut yapılaşma buradaki hayvancılığı bitirdi. Kocaeli'nde çok e, güçlü bir e, hayvancılık vardı zamanında. Buradaki hayvancılığı bitirdi. E, şimdi tarım üzerinde hani tarımı da bitirmek üzere. Tarım da e, oldukça az şu an Kocaeli'nde ve e, yani gerçekten bir e, şey sorunu yok burada. Hani e, gençlerin kalabileceği yer sorunu yok. Sadece hani bu yerler aşırı pahalı. Ve hani bu gençlerin karşılayabileceği konumda veya işlerin karşılayabileceği durumda değil. Diyebilirim. Bir de sen e, yani ilk bu e, Cevabında çok önemli bir şey söyledin. Yani aslında yaklaşan politikacılar ve e, hani bazı hatta e, sanatçılar da size evet. destek veriyor ama hep böyle kısa vadeli. Hani kurtaralım, bu seneyi kurtaralım. Şimdi, kurtaralım. bir Kısa vadeli çözümlerle geliyorlar. Barınamıyoruz'un bakış açısı. Yani üniversite gençliğinin buna bakış açısı aslında çok daha farklı. Yani Burada çok ciddi bir sistemsel sorun var. Yani bizim sadece yurt bulma sorunumuz değil. Bir, bir sorun diyorsunuz. Bu anlamda barınamıyoruz hareketi. Zaten farklı kesimlerle ilişkilimeye başladı. Artık sadece öğrenciler değil yanımız emekliler geliyor, işçiler de geliyor ve e, hani bir kesimin belirli bir muhitin e, problemi olmaktan çok bambaşka bir sistemsel e, probleme dönüştürüyorsunuz. Bu konuda hani birazcık daha açabilir misiniz? Yani şöyle açabilirim aslında hani e, yani zaten biraz hani Twitter'da gezdiğimizde biraz haberleri izlediğimizde yani çevre çevredeki, çevre illerdeki veya bulunduğumuz ildeki sendikal sorunları, işçi sorunlarını görebiliyoruz. Ve hani gerçekten burada bir e, gece geçirdiğinizde, bir parkta kaldığınızda gelen e, işçiler size şunu söylüyor. Hani ben de diyor aylık 3 milyar para alıyorum, iki çocuğum var diyor. Ve hani ben e, 1,5-2 milyar kira veremem. iş yerleri yani mevcut... E, özellikleri barındırmadığında çalışabileceğin iş konumları oldukça düşüyor. Ağır işlerde çalıştırılabiliyorsun ve hani orada çalışan işçi de veya onun eşi de ben bu koşullarda çalışamam yani çalışabilirliği olmadığı için çalışamıyor ve hani bu yine maddi sorunları getiriyor. Hani buradaki işçi eşleri hani şey yapabiliyor, ev işleri yapabiliyor. Onun dışında hani eve iş getiriyor yapıyor ve hani bu mesele de yeterli olmuyor. Çünkü gerçekten biraz daha böyle devam ederse asgari şu an işçilerin aldığı asgari ücret düzeyinde kiralar alınmaya başlayacak. Hani bu konuda şanslı olan insanlar önceden hani yaptıkları kira sözleşmeleriyle hani biraz Rahatla kalabiliyorlar. Ani bir artış yapamıyorlar o kira sözleşmeleri nedeniyle. Fakat yeni kiralara, yeni yeni kiralara çıkan insanlar kesinlikle uygun evler bulamıyorlar diyebilirim. Evet, bir de şurada senin söylediğin şey aslında şu anlanda çok çok önemli. Çünkü Kocaeli'nde hani demin söylediğimiz gibi hani iş göçü var, işçiler çok fazla oturuyor. Ve aslında orada orman olması gereken e, ve orman kalması gereken yerlerde artık ağaçlar değil mesela bina ve fabrikalar yükseliyor. E, dolayısıyla e, tabii ki o bina ve fabrikalarda çalışanların da aslında yeni yerler yapılamaması ve bunu aslında bu yeni yerleri inşa edecek şirketlerin de kendi çıkarları doğrultusunda etmesi nedeniyle büsbütün bir denetimsizlik e, sebebiyle aslında tam da senin söylediğin işte hani kirasını ödeyilmiyor vesaire vesaire aslında çok hani kapsamlı e, çok e, boyutlu da bir denetimsiz bir problem var gibi değil mi? Yani, evet kesinlikle şöyle yani ben İstanbul'da yaşıyordum İstanbul'daki barınma sorunundan haberdardım fakat hani Kocaeli'ne geldiğimde bu sorunun aslında burada da olduğunu ve hani onu biraz araştırmam sonucunda bu sorunun gerçekten Türkiye genelinde bir sorun olduğunu ve hani e, Türkiye'nin bu hareket başladıktan sonra Türkiye'nin her yerinden aslında e, hareketle iletişimlerin başladığını gördüm ve hani dün mesela bir arkadaşla iletişime geçti Gaziantep'ten geldim ve kalacak hiçbir yerim yok dedi. Yurt müdürü beni yurttan attı dedi. Dört senemi doldurdum, beşinci senemdeyim dedi. Ve hani şu an İstanbul'da halamda kalıyorum okula gelemiyorum dedi. E, yani ben de onu bizim bulunduğumuz eve davet ettim. Bizimle kalacak bir süre bu mücadelenin içerisinde bir şeyler kazanana kadar. Yani buradaki kentleşme gerçekten çok güçlü. Fakat bu öğrenciler ve işçiler için o olumlu yönde değil diyebilirim. İbrahim Keskin gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani çok hani e, hani sokaktan gece geceleyin sokakta yaşadığın şeyleri bize aktarıyorsun. E, sohbetimize devam edeceğiz. E, bir müzik arası e, verelim diyoruz. E, sevgili İbrahim Keskin'in e, bize önerdiği ve onun çok sevdiği bir parçayla e, aramızı veriyoruz. Taylor Davis'ten dinliyoruz. Fairy Tale Theme. Taylor Davis'ten dinledik. Fairy Tale Theme. Kocelik Üniversitesi gazeteci bölümünde okuyan Barınamıyoruz Hareketi'nin parçası olan İbrahim Keskin'le olan sohbetimiz devam ediyor. Biz de Kocaeli'ndeki Barınamıyoruz Hareketi'nin nasıl başladığını ve Türkiye'deki bir sürü ile nasıl yayıldığını gerçekten sokaktan hissettiriyor. Geceliğin yaşadığı, oradaki insanlarla olan sohbetlerini bize ileterek bu hareketi bizim de birebir yaşamamıza e, olanak sağlıyor. E, deniz söyleyelim. çok önemli bir şey söyledi. Yani bu bina yapılaşması, bu sitelerin bu kadar artması, e, endüstrinin buraya e, denetimsizce kayıyor olmasının e, doğa üzerine yarattığı çok önemli sorunlar var. E, bir yandan da hani, aynı şekilde bir de mahalleliliği de yok eden bir durum bu. Yani senin dediğin gibi artık o mahallenin e, bir parçasına siteler kurulmaya başladıkça mahallede Fiyatlar artıyor ve oh mahallede belki onlarca yıl yaşamış olan insanlar artık o mahallede barınamıyor. Ve buradaki bir sebep de e, mahallede var olan o ağlarla birisi birisine yardımcı olurken artık olamaz hale geliyor. Yani doğayı, doğayı tehdit ettiği gibi bu gayrimenkuldeki olan bu piyasalaşma aynı zamanda o aramızdaki o dayanışma anlarını da yok ederek aslında bizi hem toprağımızdan hem mekanımızdan hem de ilişkilerimizden ediyor. Yani bunun hakikaten çok büyük ve bütün dünyada olan bir şey bu. Yani sadece işte İstanbul'da, İzmir'de, İzmit'te, Diyarbakır'da, Gaziantep'te değil, bugün Berlin'de de, işte New York'ta da her kentte neredeyse yani küçük şehirlerde dahi bu sorunla karşı karşıyayız. Ancak bir yandan da hani Bu e, gitgide evet mahallelerin içindeki dayanışmayı e, yok eden bu şeye karşı farklı türde dayanışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Öyle değil mi? Yani demin sen Gaziantep'teki, Gaziantep'ten bir öğrenciden e, bahsettin. Ama bir yandan da dünyada da artık e, birbirleriyle dayanışmaya başlayan böyle hareketler var. E, değil mi e, İbrahim? Sizin de, de dünya ile ilişkiniz var. Şu anda e, bazı ilişkiler kuruyorsunuz diye biliyorum. Değil mi? Evet, yani şöyle hani en son İstanbul'daki arkadaşlar Berlin'deki bazı sorunlarla ilgili Berlin'de birkaç kişiyle böyle bir görüntülü iletişim kurdu. Yani şöyle kısaca bildiğim kadarıyla aktarabilirim size. Yani şu an Berlin'de bu barınma sorununun üzerine hani bir sol yapının yaptığı bir oylama sonucunda Berlin halkının yüzde elli altısının yapılaşmasının kamulaştırılmasına dair şey onay verdiğini hani dinledik biz orada yani e, Belin Halkı'nın e, çok e, büyük bir kesimi yani mevcut yapılaşmanın kamulaştırılmasını talep ediyor ve hani bu talep aslında şey değil şu an bir geçerliliği yok sadece halkın nabzını ölçmek için yapılmış bir oylama fakat e, bize hani şey tabloyu gösteriyor aslında yani bütün dünyada böyle bir sorun böyle bir problem olduğunun tablosunu bize açıklıyor diyebilirim. Evet ya Berlin'de geçen pazar 26 Eylül'de aynı zamanda yerel seçimlerin olduğu günde yapılmış olan bu önemli referandum aslında gerçekten dünya ile ilgili çok şey söylüyor. Berlin'deki referandumu dediğin gibi sol hareket zaten yıllardır çalışan çok ciddi bir şekilde kiracılarla dayanışan sol hareket örgütlüyor ve bu aslında Berlin sadece Berlin'de değil, bütün Almanya'da çok ciddi sayıda konut sahibi olan büyük şirketlerin 3000'den fazla konut sahibi olan şirketlerin ellerindeki mülkleri kamulaştırmaları için yapılmış olan kamulaştırmalar için yapılmış olan bir referandum ve bunu Berlin halkı yüzde 56.3 ile evet bunlar kamulaştırılsın diyor ve aslında bütün dünyaya Türkiye'ye de barınamıyoruz hareketine de çok büyük bir mesaj veriyorlar. Bu anlamda çok önemli ancak seçimleri kazanmış olan Sosyal Demokratlar ve onlarla büyük ihtimalle koalisyona girecek olan Yeşil Yeşiller hareketi, Yeşiller partisi bu referandumun sonuçlarını dinlemeyeceğiz diye açıklama yapıyorlar. Biz kamulaştırmaya gitmeyeceğiz diye e, şirketleri rahatlatacak açıklamalar yapıyorlar. Bu da çok tabii e, hani hakikaten çok özücü bir e, açıklama. E, bir yandan da nasıl hani aslında e, ellerindeki e, imkanların ne kadar sınırlı, kısıtlı ve ne kadar zayıf olduklarını da gösteriyor. Yani şirketleri e, şirketleri ve dünya sermayesine, dünya özellikle gayrimenkul sermayesiyle nasıl iç içe davranmak zorunda olduklarını göstermesi açısından da biz halklara bizim gibi insanlara aslında bambaşka bir şey de söylemiş oluyorlar. Yani hakikaten e, politika ve ekonomik durum e, bir yerde bir çıkmaza girmiş durumda. Ama bir yandan da insanlar artık barınamıyor. Bu durumla ilgili barınamıyoruz hareketinin ne kadar önemli olduğunu da bize göstermiş oluyor aslında Berlin'de olan olaylarda. Bizim geçen gün paylaştığımız yazıda da aslında o yazının toplanmasında yani bizim e, uçuk fikirlerimizin veya kendi düşüncelerimizin toplamında oluşan bir yazı değildi. Hani bize e, gelen dönütler yaklaşık şu an e, binlerceyi aştı e, barınamayan korum dolduran insanlar ve hani oradan gelen dönütlerden oluşmuş bir yazı. Yazıda da hani belirtiyoruz. Biz diyoruz hani çok fazlayız. Türkiye'nin neredeyse hepsini kapsıyoruz. E, gençlikle başladık fakat Şu an e, bütün işçileri de temsil ediyoruz, bütün barınamayan e, vatandaşları da temsil ediyoruz ve bu noktada hani bir düzenleme, bir şey iyi dönük bir kesin sonuç görmediğimiz noktada biz bu hareketi hani e, çok daha ileriye, çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağımızı da belirtiyoruz e, mevcut yazıda. Hani bu bir aylık süreç aslında bize e, sonrasında ne olacağını gösterecek ve hani. Ben bu meselenin aslında hani zor yani kolay yoldan olmasa da hani artık e, zor yoldan da çözüme ulaşacağını düşünüyorum bir ay sonunda. Aslında senin söylediğin şey Aysun ve İbrahim sizin söylediğiniz şey aslında e, bu konunun ne kadar köklü olduğunu da bize sanırım gösteriyor. Mesela e, Berlin'de aslında konu sorunları ile ilgili olarak radikal çözümler e, 2020 den beri neredeyse 2020 nisanından beri hayata geçiriliyor. Mesela 2020 Nisan ayında Berlin yönetimi 5 yıl süreyle kiraların dondurulması kararını almış. Ama Alman Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz gene yıl, geçtiğimiz aylarda eyalet yetkilileri tarafından getirilen bu kira üst sınırının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş. Ve gene bunu ötelemişti. Yani gene bu referandum sayılmayan referandum bir şekilde aslında yönetim üzerinde bir baskı oluşturacak. Yani belki evet senin dediğin gibi İbrahim daha çok da belki yine alanlarda olarak direnerek farklı farklı dayanışma noktaları kurarak bir şekilde o baskıyı sanırım şey tutacak, varki tutacak gibi gözüküyor. Ya evet doğru söylüyorsun. Yani şimdi biz bu harekete başladıktan sonra hani halkın çoğunu kapsama kapsayamamış sorunlu gibi sorunsallar hani bize esnaf tarafından, halk tarafından soruldu ve hani biz onlara şu şey söyledik, şu sözleri söyledik. Biz bir örgüt, bir yapı değiliz. Biz sadece vatandaşlarız, biz sadece öğrencileriz ve hani barınamıyoruz hareketi, bizim artık, ha artık harekete geçtiğimizi e, ifade ediyor ve hani bu yani hareketin sonucunda gerekirse kendi evlerimizi inşa edeceğiz, gerekirse e, mevcut kullanamadığımız yapıları yıkacağız, gerekirse Çok fazlasını yapacağız ve hani bu barınma sorununa, bu geçim sorununa bir e, çözüm arayacağız. Çünkü şu an hani e, bulunduğumuz e, konum, bulunduğumuz sınırlar, bizim sınırlarımız ve biz bu sınırlar içerisinde barınamıyoruz. Yani o zaman bu sınırlar bizim sınırlarımız olmamış oluyor. E, o yüzden hani biz bu sınırlarda kendi barınma sorunlarımızı, gerekirse bu sınırların dışında. Dünya özeline de gidebilirsek giderek bu sorunları çözüme kavuşturmak için bütün barınamayanlar olarak yani devam edeceğiz bu mücadele. E şöyle bu e, mücadelenin gerçekten devamlılığı çok önemli. E, Berlin'deki e, Svenja Huck gazeteci Svenja Huck'un da Sultan Keleş'le yapmış olduğu bir e, radyo programında Buna da ulaşabilirsiniz. E-Komite'nin olduğu bir program bu. Burada Svenja Huk da aynen senin dediğin şeyi söylüyor. Yani evet mesela biz bir referandum yaptık, bir başarı gösterdik ama ulaşamıyoruz. Ne politikacılığına ulaşabiliyoruz ne de hani daha büyük sermayeye ulaşamıyoruz. O yüzden devamlılık çok önemli. Kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Yani bir başarı, bir başarı olmuyor. Daha büyük sermaye daha geniş kesimlere farklı yollardan ulaşmamız gerekiyor. Hatta artık seçimler, oylamalar da işe yaramıyor. İşte 56.3 Berlin'de kazanıyor ama politikacılara etki etmiyor. O yüzden buralarda artık farklı türde politikalar geliştirilip halkın birlikte nasıl hareket edeceğiyle ilgili daha geniş çaplı düşünmesi gerekiyor. Burada tabii en önemli noktalardan bir tanesi de belki de dünyadaki Ya Mesela İngiltere'de de aynı sorun olduğunu biliyorum, Türkiye'de de öyle bir sorun var. Yani e, gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili kafamızdaki tabular. Yani bir türlü aslında biz e, yani daha farklı bir şekilde barınabileceğimizi, yani eve ev sahibi olmadan e, ya da birkaç tane ev sahibi olup buraları kiraya vermeden var olabileceğimiz, alternatif sistemleri düşünemiyoruz bile. Türkiye'de ne zaman emlak vergisiyle ilgili bir artış gündeme gelse büyük bir e, kesim karşı çıkıyor ve bunu gündeme getiren politikacı ortadan siliniyor. Yani e, bu her konuda ayrışmış olan kesimler, Türkiye'deki kesimler bu konuda tamamen birleşiyorlar. Bu e, sadece Türkiye'de de değil, demin dediğim gibi mesela İngiltere'de de aynı şekilde. Özellikle işte vergiyi veren daha e, Üst yaşlardaki ve üst sınıflardaki kesimler bu konuda dokunulmaz bir noktada duruyorlar. Politik olarak da aslında en önemli şeylerden bir tanesi bu. Belki buralarla ilgili, bu tabularla ilgili bazı alternatifler düşünüp daha farklı politikalarla ortaya çıkma vakti geldi. Çünkü bu gayrimenkul sistemi e, senin de demin anlattığın gibi, denizin de altını çizdiği gibi dünyayı yok etmeye doğru gidiyor. Daha fazla bina yapalım, işte konut eksiyi var diyerek aslında... Yani bütün çevreyi, tarımı, hayvancılığı yok edip yaşanmaz bir dünya haline getiriyor. Yani evet söyle aslında hani mevcut doğa olaylarından da yola çıkarsa gerçekten hani burada tüketim zayiatı, yapı fazlalığından dolayı hani oluşan doğal olayların da ekolojik sıkıntıları da görüyoruz. Hani buradaki aslında esnafla da iletişimi biraz size açıklayayım ben. Yani esnafla konuşurken sağcı, solcu, ortacı yani hiçbir şeyce hiç fark etmiyor. Hani ben kiramı ödeyemiyorum diyor. Kiramı ödediğim noktada hani ev kiramı ödeyemiyorum. Onu da ödediğim noktada artık geçinemiyorum. Ya yani bunları dükkan sahipleri söylüyor artık. Hani dükkanlar sahipleri söylemeye de başladı bunları. Artık biz bunları orta sınıf diyorduk fakat bunlar orta sınıfın da dışına çıkmaya başladı. Yani e, mevcut içinde bulunduğumuz sistem. Yani şu anki vatandaşlara, hani gayrimenkul fazlalığı olan vatandaşlara sen bu gayrimenkullerini e, kolektife, e, komüne verdiğin noktada senin geçim sıkıntın olmayacak garantisini verdiğinde aslında halkın da buna karşı, ben halkın da buna karşı bir tepki büyüteceğini de düşünmüyorum. Şöyle ki, hani, evi olan insanlar kendilerini Güvende hissediyorlar maddi açıdan güvende hissediyorlar fakat evi olmadığı noktada da kendini güvende hissedeceğini ona kanıtlarsan o yani dışarıda kalan sokakta kalan bir gence evini vermekten çekinmeyeceğini düşünüyorum. Evet aslında burada da o konutlaşma veya kentsel dönüşüm dediğiniz birçok uzantıları olan işte bireysel, kültürel, ekolojik sene de çizdiğin gibi İbrahim birçok uzantılı olan e, meseleleri tam da aysana söylediği gibi yeniden düşünmek gerekiyor aslında, aslında sanırım. E, yani O yüzden bu tarz dayanışmalar kurulan müşterekler e, çok çok önemli. Çünkü e, artık hani o dev emlak şirketlerinin... E, Yüz binlerce, binlerce e, konutun sahibi olması e, ve o oradan gelen bir kentsel dönüşüm, oradan gelen bir konutlaşma e, fikri e, gerçekten çok çok tahrip edecek. Birileri tarafından gerçekleştirilmesinin ötesinde neler yapılabilir? Nasıl dayanışılabilir? Farklı, farklı kesimlerle bu tabuları yıkmak için neler yapılabilir? Yani şöyle ki, e, yani ben e, gerçekten mevcut hükümetin istediği noktada hani burada bu düzeyde bir yoksulluğun olmayacağını düşünüyorum çünkü e, zenginlik bazı zenginler için gittikçe artıyor ve hani o zenginlik artık harcayamayacak noktaya geliyor ve hani harcayamayacağım bir zenginliğin olmasının hiçbir anlamı olduğunu da düşünüyorum hani bu e, İngiltere'de de bahsettiğimiz noktada bunu e, kamulaştırma konusundaki çözümler yani kamulaştırma gibi çözümler üretilebilir hani git çıkış yolu bulamadığımız noktada da bunun yani gerçekten çıkış yolu bulamadığımız noktada bunun kavulaştırma gibi çözümleri olabilir. Yani e, ihtiyaç fazlası ürünlerin e, gerçekten de e, sağ evinde, sol cebinde durmasının hiçbir manası yok. Yani bunu e, etik olarak da tartışabiliriz. Etik olmayarak da tartışabiliriz. Yani e, benim 3 evim var fakat 2 evin kirası ben git çalışmadan bana yetiyorsa 3. evi vereyim. Hatta Devlet bunun için, mevcut hükümet bunun için başka çözümler üretiyorsa iki evin diğerini de vereyim. Hani evleri verdim, geçim sıkıntısı hala yaşıyorum. Maddi konudaki sıkıntılar, hani mevcut ekonominin kötü olma durumu hakkındaki tartışmalar biraz daha ileri tartışmalar tabii. Bunun hakkında pek bir fikir belirtemeyeceğim. Fakat evet, yani Almanya'daki mesele'nin referandumda tartışılan meselenin aynısı Türkiye'de de yapılabilir ama gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece bunun tartışmalarıyla seneler harcanmasının yani çünkü artık bizim senelerimiz de yok. Şu an ben henüz okula gidemedim bu arada yani. Bir gittim bir derse girdim bir gördüm geri döndüm ve hani mevcut üniversite okuyan öğrencileri çoğu ço bu durumda hani daha okulunu göremeyen birinci sınıf öğrencileri var ve henüz bu sorunlar Bu kadar revaçta yani olmasına rağmen üniversitelerin çoğu açılmadı. Yani Ekim'in ortalarına doğru üniversitelerin hepsinin açılmış olması durumu başlayacak. Ve hani o durum meydana gelince barınamayan hareketi gerçekten mevcut destekçilerin iki katına çıkacak diye düşünüyorum. Çok güzel anlattın. Gerçekten e, nelerin yapılması gerektiğini, e, nasıl belki bu hareketin, bütün bu problemlerin e, e, daha demokrat, daha eşitlikçi, adil bir platformda tartışılması, bir şeyler öğretmek için e, bunu nasıl sürdürülebilir olduğunu öyle. aslında çok çok güzel anlattı öyle değil mi Aysin? Evet. evet e, gerçekten. Yani bir yandan işte e, mesela <gülüyor> çeşitli çözümler, önerileri, çözüm önerileri var bu bu Barney Miller şirketi de bahsettiği işte bu konut e, yani düşük kiralı konut e, no, alamıyoruz like, da like, mesela imalacılar yeah. birli başka da daha çok konut üretelim diyor um, e, bunlarda da çok büyük problemler var artık hani bura böyle bir a, a, kafayla gidemeyeceğimiz yeah, çok net ortaya çıkıyor yani artık bunları <gülüyor> e, yani Yani bunu bu kadar rahat dile getiremeyecekleri belki bir ortam yaratmaya e, gitmemiz gerekiyor. Yani bu, hani daha fazla konut yapılacak yer yok çünkü oksijen yok çünkü artık hani imkân yok. E, müsilajı başka bir e, durum. Kanal İstanbul'la ilgili e, ekolojik daha da artacak olan felaketler başka bir durum. E, i̇şte İstanbul'a artan e, baskı ve İstanbul'un bu baskıyla birlikte bütün e, etrafını, bütün Marmara'yı ele geçirip oraya baskıları arttırmış olması artık yani insanları ve şu andaki e, aslında sistemi mekansal olarak kaldıramayan yerlerden bahsediyoruz yani bu durumları görerek bu durumları anlayarak politikalar Havuz. ve Havuz. hani artık yani seçimin ötesinde politikalar, seçimleri gözeten politikalardan bambaşka şekilde politikalar yaratmamız, üretmemiz gereken bir döneme geldik. Barınamıyoruz bu anlamda müthiş bir fırsat sunuyor bize aslında. Esenikle öyle. Yani müthiş bir fırsatmışız, müthiş bir, müthiş bir e, dirsek teması, e, farkındalık, hakiki, hakiki ilişkileme biçimini sunuyor. E, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Artık son neredeyse bir iki dakika, dakikamız ve e, İbrahim'e çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok sağ ol İbrahim. E, tam da e, bu e, yangınların değilim, içinden geçerek yaşayarak kendi bilincil deneyimini anlatarak e, ve gerçekten de çok e, böyle hani e, ihtimam dolu nasıl sürdürülebilir bu direniş daha farklı dayanışma noktaları nasıl yaratabilir çözüm önerileri ya da farklı farkındalık alanları açarak bize konuk oldun çok çok teşekkür ediyoruz sana gerçekten zaman ayırdığın için Hakikaten çok teşekkürler İbrahim. Ee, seni tanımak büyük bir keyifti. Ee, umarım e, birlikte e, de daha farklı e, konularda da bir araya geliriz ve e, umarım üniversiteden de harika bir dereceler mezun olursun. Teşekkür ediyorum. Yani Ben şu an kısa bir duyuru da yapmak istiyorum ve hani az önce e, yani yaptığımız sohbet yaptığımız e, çözüm önerileri hani e, bir üniversite sınıfı birinci Yani üniversite birinci sınıf öğrencisini yaptığı önerilerdi ve hani bunun çok daha iyileri, çok daha e, olumcuları da tartışılıp düşünülebilir e, ve hani çok kısa sürede düşünülmüş önerilerdi bunlar. Yani ben e, bütün e, barınamayanları, bütün barınamayan destekçilerini, bütün e, öğrencileri ve vatandaş diğer vatandaşları barınamayan hareketine davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz Evet bu haftalık da bu kadar diyoruz İyi haftalar İyi haftalar Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman Bok bok bok bok Çutabiliyorum içeriye Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.